Hz. İsa Aralık ayında mı doğdu? Kur'an-ı Kerim'de bu durumla alakalı e, Bizlere açıklanan bir bilgi mevcut mudur? Yani ortada büyük bir yanlış var Ortada büyük bir hata var nedir o? Her şeyden önce Hz. İsa Aleyhisselam'a atılan iftiralar var Uydurulan bir din var Ama doğumu da öyle O da uydurma Nedir işin aslı? Hz. İsa Aleyhisselam Ağustos ayında doğmuştur. Yaz günde dünyaya gelmiştir. Fakat Hristiyanlığı Roma'nın o putperest anlayışına uydurdular. Onun içine soktular. Ne zaman ki Konstantin Hristiyan oldu, o zaman kendi Roma'nın bir tanrısı vardı, Güneş Tanrısı. Onunla Hz. İsa'nın kendilerince doğumunu birleştirdiler. Terkip ettiler. Dediler ki bir kısmı Batı Kilisesi, İsa 25 Aralık'ta doğdu, Doğu Kilisesi 6 Ocak'ta doğdu söyledi ama ikisi de kış ayna tekabül ediyor. Sonra birleştirdiler 25 Aralık üzerinden kutladılar 1 Ocak yılbaşıyla da onu kendilerince terkip ettiler ve 3. 4. miladi 100 yıldan sonra bunu putperest bir aynı şeklinde kutlamaya başladılar. Peki gerçek nedir? İsa Aleyhisselam 25 Aralık'tan doğmuştur. Alakası yoktur. Ne için alakası yok? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor. Ama İncil'in satır aralarında da bu var. Mesela Luka İncil'inde diyor ki, Luka İncil'inde diyor ki, Meryem doğum yaptığı zaman çobanlar dağdaydılar. Orada açık alanda kalıyorlardı. Sonra melekler onların yanından ayrılınca indiler. Baktılar ki yemlikte bir çocuk var. Yemlik'te, çobanlar ne zaman dışarıda yatarlar? Beytü'l-Lahim bölgesi, Şam, Bilad-ı Şam dediğimiz toprağın içerisinde, Filistin o bölge, Şam biliyorsunuz, Harran'dan Sina'ya kadar uzana o bölgenin adı. Beytü'l-Lahim'de Hz. İsa aleyhisselam dünyaya geliyor. Onlar da o ayda dışarıdalar. Hayvanları var, onların ağlı var, orada Yemlik var. Hz. Meryem aleyhisselam çocuğu sağmış, çocuğu bir beze kundağı sarmış, oraya koymuş. Çobanlar inince çocuğu yemlikte buluyorlar. Geliyorlar bakıyorlar ki orada bir çocuk var. Çoban ne zaman dışarıda kalır? Kışın dışarıda kalabilir mi? Ayazda kalabilir mi? Kalamaz. Dışarıda açık alanda kalabilir mi? Kalamaz. Bahar'da belki kalır, yazın dışarıda kalır, meralarda, otlaklarda o zaman kalır. Ama baktığınız zaman İncil'e çobanlar dışarıda kalıyorlar. Açık bir alanda kalıyorlar. Hayvanların ahırının olmuş olduğu yeri boş bırakmışlar, oraya gitmişler. Dönünce bakıyorlar ki orada kundağın içinde bir çocuk var. Peki bu bize neyi söyler? Kışın doğmamıştır. Yani o bölgede Araplar da yaşıyorlar. Kışa ne diyorlar? Eşşahrul ebyad Beyaz ay diyorlar. Aralık ayı, Aralık ayında kar yağdığından dolayı o bölgede de yağıyor, Oran dağlarına da yağıyor. Eşşahrul ebyad diyorlar. Yani bir kar mevsiminde çobanlar açık alanda dışarıda kalırlar mı? Kalmazlar. Nerede? Evlerinin, hayvanların, barınağının olduğu yerde kalırlar. Yine benzer ifadeler Barnaba İncil'inde var ama onların önemli bir bölüm. Barnaba'ya itibar etmiyorlar. Fakat Luka İncil'inde var bunlar. Satır aralarına baktığınız zaman o size İsa Aleyhisselam'ın kış ayında değil, yaz ayında doğduğunu söylüyor. Buradan anlıyoruz. Peki büyük bir Kur'an muzesi şimdi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ doğum sancısı Hz. Meryem aleyhisselam'ı nereye getiriyor? Bir hurma ağacının gövdesine götürüyor. Eğer Meryem aleyhisselam kışın doğum yapmış olsa bir eve gider, bir mağaraya gider ama nereye gidiyor? Bir ağaca ağacın gölgesine yaz ayı ki ağacın gölgesine gidiyor sonra Allah Azze ve Celle وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُوتَ بَنْ جَنِيَّةِ وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ Yani o hurmanın gövdesin dallarını salla kendine doğru. Oradan رُوتَ بَنْ Taze böyle hurma gelsin O hurmanın en son aşamasına verilen isim. Ne zaman? Ağustos ayı. Yani bazı meallerde, bazı de şöyle, burada bir keramet var diye anlamışlar. Meryem Aleyhisselam adına bir keramet var ama ayette bu yok. Yani böyle yorumlamışlar, böyle rivayetlerden hareketle böyle diyenler olmuş. Ama ayete baktığımız zaman, o ağacı dallarını gövdesini kendine doğru e, salla ve huzi iley ki bildiğin naxreti tusaqid aleikuruta ben ceniya yani taze hurma gelsin. ne zaman olur bu Ağustos ayında olur yani o ruta bin o bölgede olma meselesini sonra fekuli wa shabi wa ayna ye iç buyuruyor cana Hak. hamile bir kadın doğum yaptığı zaman çok üşür On için işte sararlar elbiselere, bellere kuşaklar sararlar, üşümesin diye. Kış ayında soğuk var, belki de kar var. Böyle bir ayda nehir orada, Cenab-ı nehirden bahsediyor. O nehirden alınan, içilen bir su, bir afiyet kaynağı olur mu? Olmaz. Bilakis hamile kadının hastalığını daha da ziyadeleştirmiş olur. Ama Rabbim feküli veşrabi ye o hurmadan, iç o sudan buyuruyor, göz aydınlığı olsun senin adına. Baktığınız zaman Hz. Meryem'in bir mağaraya değil de hurma ağacının gövdesine gidip oraya iltica etmesi. Ağaç yaprakları var, oraya sığınıyor Meryem aleyhisselam. İki yaş hurma var. Bu neyi gösteriyor? Yaz, meyve, ağaçta. Üçüncü bir durum ne? Allah azze ve celle bunu bir lütuf olarak ifade buyuruyor. Yani yaz gününde soğuk bir su. Yaz gününde o yaz meyvesi, bütün bunlar ayette zahir ifadesiyle var. O halde kuran Hakim'in ifadesiyle ne zaman doğar? Yaz ayında. Ağustos ayı. Peki aslında Luka'ya bakıyorsun, bakıp da göremedikleri nedir? Yaz ayıdır. Yaz ayında doğmuştur. Çobanlar dışarıda. Kışın çoban dışarıda kalabilir mi? Çocuğu Meryem aleyhisselam nereye koyuyor? Yemliğe koyuyor. Yani evleri boş gelince orada hayvan barınağında Hazreti Meryem'in oğlu İsa aleyhisselamı görüyorlar. Ama o Roma düşüncesine uydurabilme adına onların güneş tanrısının doğumu o tarihlerde oluyor Roma'nın. Güneş Tanrısı, onunla Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumunu birleştiriyorlar. Noel, Tanrı'nın doğumu demek. Onlar İsa Aleyhisselam'ı Tanrı yerine koyduklarından böyle diyorlar. Ama uydurma, gel görkeyi. burada büyük fecaat ney? Hristiyanlık uydurma, tarihi uydurma, takvimi uydurma. Böyle bir uygarlık, böyle bir anlayış, böyle bir düşünce ve onun takvimi. Onu aldılar, Osmanlı'nın hicri takvimini kullandığı o takvim bıraktılar. Neden? Onun içerisinde Muhammed Aleyhisselam var diye bir miladi takvim, bir de hicri takvim. Çoban, çölde yaşayan birisi, dağ başında, mezerede, şurada, burada, mezrada olan birisi, başını kaldırsa, semaya baksa, ayın gidişinden, doğuşundan, yeni bir ayın başladığını, eski ayın bittiğini anlar. Peki miladi takvime nasıl anlayacak? Nasıl fark edecek? Evet. Ama bütün bunları İslamiyeti olan o farklı bakışlarından dolayı terk ettiler. Her şeyini gömdüler. Osmanlı'nın 1925 yılında biliyorsunuz o takvimi bıraktılar. Ee, İslam takvimini, bu takvimi aldılar. Peki bu takvimin aslında esasına bakıyorsun, masal uydurma, putferes bir anlayış. Yani Batı, kendi peygamberinin doğum tarihini bilmiyor. İncil'e bakıyorsunuz. İkinci fecaat, ne kardeşim burada? Dinler tarihinde bir araştırma yapıyor bakıyorsun. Kur'an-ı Kerim bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, ya bu din Hristiyanların. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki tarihi bir malumatı değil. İncil'dekini alalım, bak İncil'e. Bakıyorlar, göremiyorlar. Yaz ayına işaret ediyor ama Aralık diyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Allah Azze ve Celle. Madde madde, Hz. İsa'nın aleyhisselamın doğumunu anlatıyor. Oradan yazı çıkarıyorsunuz. İşte Kur'an-ı Hakim'in, Allah kelamı olduğunun binler şahidinden bir tanesi. Dolayısıyla kardeşim, Batı masal, takvim masal, anlayışı uydurma. Şimdi, İslam'ı bırakıp da, bu anlayışa mı gidiyorsun? Bunlar senin esaretini, senin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın uygarlığından, medeniyetinden, kopuşunu, ruh köklerine ihaneti, bütün bunları kutlayacaklar. Kudüs'te yaptıklarını kutlayacaklar. Müslüman kadınların iffetini nasıl çiğnediler, onu kutlayacaklar. Sen Allah'a, Resulüne, tarihine düşman olan, evladına düşman, imanına düşman, hakikatine düşman olan bu adamlarla o gece beraber olmanın hesabını, yarın çocuklarına, mahşer günü Allah Azze ve Celle nasıl verebilirsin? Nasıl olabilir bu? Allah Azze ve Celle uyanacak bir idrak, bir şuur bize ihsan eylesin, ihsan buyursun ki ayağa kalkalım. Bu esare zincirlerini Fikirde, sanatta, harekette, hayatın bütün alanlarında kıracak iradeyi kuşanalım inşallah.